1880 numaralı konu, Hazreti Peygamberin duasına mazhar olan Nabi Gatulka, diye de ihtiyarlık alametlerinin görünmemesi, Nabi Gatulkadi şöyle anlatıyor, bir keresinde Hazreti Peygamber'e şu şiiri okudum, cömertliğimiz ve zenginliğimiz göklere ulaştı, buna rağmen biz bundan daha fazlasını istiyoruz, bundan çok hoşlanan Hazreti Peygamber, ey Eba Leyla, daha başka ne istiyorsun, diye sordular, cenneti istiyorum, dedim, Hz. Peygamber de Allah'ın izniyle bu da olacaktır buyurdular. Bunun üzerine ben şiire devamla şu beyti okudum. Ortalığın selametini koruyamayan halimlikte, yumuşak huylulukta, işler karıştığında düzeltecek tevazu yoksa cehalette de hayır yoktur. Bunları işiten Hazreti Peygamber çok güzel söyledin, Allah Teala ağzını bozmasın ve onu korusun diye dua ettiler. Yala şöyle diyor. Ben onu, Nabigayı, gördüm, yüz küsur yaşında olmasına rağmen bir tek dişi dahi düşmemişti. Nabigatul Kadi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e şiirimi okuduğumda öfkelenerek, Ey Eba Leyla, daha fazlası da nesidir, diye sordular. Cennettir, dediğimde de, Allah dilerse, buyurdular. Bu kez, ortalığın selametini koruyamayan him de hayır yoktur, diye başlayan beyti okudum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana, çok güzel söyledin, Allah Teala ağzını korusun ve bozulmasını önlesin, diye dua ettiler. Abdullah bin Sörad şöyle diyor. Ben onu gördüğümde dolu tanesi gibi dişlere sahipti ve bir tanesi dahi düşmemiş ya da çürümemişti. Nabiga hayatı boyunca herkesten daha güzel dişlere sahip oldu. Çok yaşlı olmasına rağmen her düşen dişinin yerine mutlaka bir yenisi çıkardı.